سلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأول الله الآخر الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله ففصلهم في الدارين الله اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين العالمين العاملين المخلصين سبحانك ربنا لا عملنا إلا ما علمتنا ma geçen dersimizde bu surenin 13 ve 14. ayet-i kerimelerini son olarak görmüştük 13. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra Dost doğru istikamet üzere yürüyenler için bir korku olmayacağını, kendilerinin de üzülmeyeceğini belirtiyor. Rabbimiz Allah'tır diyerek dost doğru yürüyen o kimseler için, ulaike, o kimseler diyor, cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır ve bu onların yaptıklarının bir mükafatı olacaktır. Dünyada iken işledikleri amellerin mükafatı olacaktır. Cennet öyle elbette sebepsiz girilmez. Gerekli şartlar yerine getirilmeden girilmez. Fakat bu şartları yerine getirmek de gerçekten öyle insanın altından kalkamayacağı bir şey değildir. Çünkü burada adeta cennete gitmeye sebep teşkil eden bütün itikadi ve ameli bütün hususları kısaca özetliyor ayet kelime İdiğine Kalura bu iki şey gerekiyor. Sılmasısta kamu sonra da do doğru hareket ederlerse yani Rabbimiz Allah'tır diyerek imanlarına istikamet verdikleri gibi. Ameli hayatlarına da bu itikadi istikametlerinden sonra veya istika itikadi istikametlerinin istikametinde dosdoğru amel ederlerse, sırat-ı müstakim üzere yürürlerse onlar için ne geride bıraktıkları için korkulacak bir şey kalır ne de kendileri bundan sonra karşılaşacaklarından ötürü üzüleceklerdir bu bilhassa dünyada iken istikamet üzere olanlara anlamlı bir müjdedir yani siz dünyadan ayrılacaksınız dünyadan istikamet üzere ayrıldığınız takdirde dünyanız adına dünyada geri bıraktıklarınız adına Sevdiğiniz her ne varsa bütün iyilikler ve güzellikler adına istiyor. Onlar için kork, korkmayınız daha doğru. Onlardan dolayı korkunuz olmasın, endişeye kapılmayın. Halleri ne olacak demeyin. Müminin elbette ki en büyük değeri ve üzerinde en çok titrediği değeri Rabbim Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere yürümesini sağlayan onun dinidir is, imanıdır, İslamıdır, akidesidir, hayatıdır yani İslami hayatın kendisinden sonraki hali müminin birinci ilgilendiği ve aklının kalbinin geride kalacağı meseledir ondan sonra çoluğu çocuğu gelir sevdikleri gelir, belki helalinden kazandığı, helalinde Allah'ın dinine hizmet etmesini istediği malıdır, mülküdür. Bunlar için onlar korkmazlar. Daha önce gördüğümüz benzeri ayeti-kerimede Fussilet Suresi'nde melekler gruplar halinde inerek onlara bu müjdeyi verirler diye buyurulmuştu. Demek ki bu onlar için korku olmayacak gelecekler Tri adına üzülmeyecekleri müjdesini de melekler onlara verecekler. Bu şekilde öldüğünü umdukları yani ölümü esnasında bu müjdeye mazhar olacağını umdukları yakınları da o kaybettikleri için. Sadece onu kaybetmenin boşluğundan dolayı rahatsız olurlar, üzülürler. Yoksa onun adına üzülmezler. Çünkü onlar da iman ederler. Bu müjde müminlere verilen bir müjdedir. Efendim, dünya hayatını tamamladığını gördükleri bu yakınlarının, bu sevdiklerinin, bu değer verdikleri şahsiyetin de böyle bir müjdeye mazhar olduğunu ümit ederek Pek öyle fazla bir şey kaybettik diye üzülmezler. Bu şekilde hareket edenler diyor, ashab Cennet, cennetin sahipleridir. Orada ebedi kalacaklardır. Cezaen bime Cenab-ı Allah gerçekten bir tufkardır. Bir müminin ameli ne kadar çok olursa olsun kabul edilebilir evsaftaki ameli, Cennet onun ceza kelimesinin ifade ettiği şekilde karşılığı değildir. Fazlasıdır. Lütfudur. Cenab-ı Allah o kadar lütufkar ki lütfen vereceği mükafata da ceza diyor. Mükafat diyor, karşılık diyor. Halbuki bir lütuftur cennet. Peygamber Aleyhisselam'ın da söylediği gibi hiçbiriniz ameliyle kurtulamaz diyor ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah ben de diyorum. Rabbimin rahmetiyle beni kuşatması hali müstesna. Dolayısıyla ceza kelimesi bile burada Allah'ın ayrı bir lütfudur. Peki bu Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere dost doğru yürümenin yürümenin bir takım belirtileri olmalıdır. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in benzeri buyruklarda söz konusu edildiği yerlerde olduğu gibi kendi hukukundan sonra kulunun kendisine karşı riayet etmesi gereken haklarından sonra anne babaya iyilik davranmayı söz ediyor. Bunun bazı tafsilatına girişmeden önce özellikle Cenab-ı Allah'ın sünnetullah gereği, beşeriyetin çoğalması için aile müessesesinin belli bir şartların oluşumundan sonra kurulması mı Onun için bilhassa günümüzde belki unutanlar olur, ihmal edenler olur diye hatırlatalım evlenen eşler yani karı ve koca her birisinin bir annesinin bir babasının olduğunu unutmasın. Eşler birbirlerinin birer anne birer babadan doğduklarını unutmasın. Ve eşlerinin kendi annelerine ve babalarına karşı hukukullah'tan sonra riayet etmeleri gereken anne baba hakları ile bu hatap olduklarını unutmasın. Onların bu vazifelerini yerine getirmelerine ve aksatmalarına, kendine getirmelerine engel olmasın, aksatmalarına sebep olmasın. Aksine birbirlerine yardımcı olsun. Eğer bir eş gerçekten eşini seviyorsa, ona değer veriyorsa, cennete girmesini kolaylaştırması için de elinden geleni yapar. Dolayısıyla eşlerden herhangi birisi veya bazı hallerde her ikisi her ikisi annelerinin babalarının hayatta olmaları ve çeşitli şekillerde bakıma, yardıma, desteğe ihtiyaçlarının olması halinde birbirlerine yardımcı olmaları lazım. Gerçekten birbirlerini seven eşler, birbirlerinin cenneti daha kolay hak etmelerine yardımcı olurlar. O halde anne ve babalarına yapılan bu vasiyetin gereklerini yerine getirmeleri için de eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak yardımcı olmaları gerekir. Maalesef, Toplumumuzda, İslam dünyasında da ailenin çatır çatır, çatır damakta olduğu bu günlerde bunların da unutulduğu ve unutulması kaçınılmaz bir sonuç gibi gözüküyordu. Ama Rabbim Allah'tır diyenler bunları unutmamalı. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru yolda yürümek isteyenlerin o aldıkları kat ettikleri yolda yürümeleri gereken oyunda o yolun merhalelerinden aşamalarından birisinin de kendi anne ve babalarıyla imtihan olduğunu evli iseler ve eşleri böyle bir imtihanla maruz iseler karşı karşıya iseler onlara da bu konuda birbirlerine gereken yardımları göstermeleri gerektiğini unutmayalım. ve bir de her bir anne baba daha doğrusu her bir evlat kendisi de zamanı gelince bir anne veya bir baba olarak evlat sahibi olacağını, evladının da kendisine karşı bu şekilde sorumlu olacağını unutmamalıdır. Ona göre eğer hayatta eksikliklerimiz bir manada biçeceklerimizi de şekillendirecekse yani Cenab-ı Allah vakti gelince amellerinizin karşılığını kısmen de olsa dünyada verecekse anne babanıza iyi davranın, evlatlarınızla inşallah size iyi davranır. Anne babanızın hukukuna riayet edin, Rabbiniz tavsiye ettiği için, emrettiği için bunu yerine getirmeye çalışın, İnşallah sizin de hukukunuzla riayet edecek evlatlarımız olacak. Onlar sizlerle mutlu olacak, sizlerin e, sizlere karşı sorumluluklarını yerine getirmekle güzel bir hayat yaşayacaklar, ahirette mükafatı hak edecekler, sizler de öyle bir evlat sahibi olduğunuz için ayrı bir bahtiyarlık yaşayacaksınız. Onun için bu sadece bir anne baba tavsiyesi değil, aynı zamanda aile müessesesinin sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli e, sütunlardan bir tanesinin önemli sütunlardan bir tanesi olduğunu unutmayalım. Anne babayı diyor o sayın el insan. yalnız Müslüman'ı da değil diyor adeta. Bütün insanlara biz tavsiye ettikler. Buradaki el insan bir insan tekil ama eliflam dolayısıyla cins isimdir. Bütün insan cinsine. Bütün insanlara biz anne babalarına tavsiyede bulunduk. Neyi? İhsana. İyilik yapmayı. Burada ihsan kelimesi de belirtisizdir. Yani nerede iyi davranmak gerekiyorsa orada iyi davranılmasını emrettik. Burada vasiyet emretmek demektir. Farz kılmak demektir. O halde Rabbim Allah'tır deyip dost doğru yürümenin hemen arkasında emirler ayrıntılandırılıyor ve bu ayrıntılandırılan emirlerin başında insana anne babasıyla iyi dil olarak iyi davranmak olarak tavsiye edilmiştir. Sebebi var. Boşuna değil. hu ummuhu hukuhun ve wabaathu hukuhun. İnsanın nasıl bir şey olduğunu unuttuğu kendisinin annesinin karnındayken annesine ne gibi zorluklar doğum esnasında ne gibi sıkıntılar verdiğini kendisi bilmese bile Cenab-ı Allah ona bu kelime ile hatırlatıyor unutma bunu senin annen seni dokuz ay karnında zorlanarak, zorlanarak taşıdı. Zorlana zorlanarak taşıdı. Fakat o zorluk onu üzmedi, kederlendirmedi. Belki senin gibi bir evlata sahip olmanın hazırlığını yaşadığın için mutluluk duydu. Senin verdiğin zorluklardan mutlu olan de sen iyi davranacaksın. Bunları düşünülmesi gereken hususlardır. Doğum esnasında dünyanın sıkıntılarını çeken bir anne, o sıkıntıları kat kat geride bırakan umutlarla ve mutluluklarla o sıkıntılara katlanır. Kurhan Burada bitti mi bitmiyor ve hamluhu ve fisalhu onun hamileliği arkasından sütten kesilmesi 30 ay sürer 30 aylık bir süre devam eder. Bir başka yerde Bakara suresinde Süt emzirmeyi tamamlamak isteyenler çocuklarını iki tam yıl emziriyorlar. Burada 30 yıldan bahsediliyor, 30 aydan bahsediliyor. 24'ten yani iki, bütün yıl 24 ay. Ondan sonra 30 ay, geriye 6 ay kalıyor. Buradan da Ali adı yallahu başta olmak üzere rivayetlerine göre. İslam fukuhası hamileliğin asgari süresinin ne olduğunu çıkarmışlar ve bu neticeye varmışlar. Hatta ize beleğe <Sessizlik> eşülde. Allah'a Nihayet bu sıkıntı üstüne sıkıntı ile taşınılan yüklenilen gebe olarak annesinin karnında vakit geçiren ama kendisi Rahat. Ekmek elden, su elden yaşıyor. hiçbir umurunda değil o. Doğum esnasında onun da umurunda değil. Çünkü o apayrı bir dünya için. Daha doğrusu onun yaşadığı veya doğum alemi onun için apayrı bir hayattır. Apayrı bir şarttır. Apayrı bir vaziyettir. Anne için apayrı bir vaziyettir. Ondan sonra hamilelik dönemiyle süt emzirme dönemi beraber 30 ay süren bir varlıkla karşı karşıyayız. Bu varlık diyor hatta ize belagâ eşuddeh yaşının en güçlü ve en kamil olgun haline geldiği zaman ve belagâ 40 sene ve 40 yaşına geldiği zaman artık o da anne babanın ne demek olduğunu anlamaya başlamıştır. Çünkü o yaşta kendisi de anne baba olmuştur. Kendisi de o yaşa gelinceye kadar evlat sahibi olmuştur. Evlatları büyümüştür. Kendi anne baba olarak kendileri yetiştirdikleri çocuklarla nasıl halden hale geçtiklerini sevinçler, sıkıntılar, zorluklar vesaire yaşadıklarını uykusuz gecelerden tutun, Efendime söyleyeyim e, ne bileyim çocuğun bir sancısından ötürü ızdırah duymalarına varıncaya kadar, Bir hastalığı dolayısıyla, ateşin bir yükselmesi dolayısıyla adeta böyle anne babanın feleğini şaşırmasına varıncaya kadar. 40 yaşına gelince vay be der. İşte benim annem babam da demek ki vaktiyle benim çektiğim bu sıkıntıların bir benzerlerini çekmişlerdi. Onlar benim için duydukları, benim kendi çocuklarım için duyduğum sevinçleri, umutları, endişeleri, rahatsızlıkları, telaşları ve benzeri her ne duygu varsa, her ne hal varsa onlar da yaşamışlardı. O zaman annesi babası tekrar hatırına gelir ve gelmelidir. Ve belagı sene kâğıt. Kırk yaşına geldi mi hele annesi babası hayattayken derhal diyor şu duayı yapar Rabbi evzi'ni en eşküre nimetek elleti en ve ala ve en a'mele salihem terdâhu ve fi zuriyet. İşte hayat budur. Anne baba, onların evlatları ve o evlatların zürriyetleri. Bu ayet-i kerime üç nesilin birbirleriyle irtibatının nasıl olması gerektiğini ortaya koyuyor. Ortada Evlat olan sizler. Sizden öncesinde anne babanız, sizden sonra kendi evlatlarınız. Siz kırk yaşına geldiğiniz zaman ki halk arasında buna kırk yaş duasıdır bunlar. bu ayeti kerime diyor ki ne diyor kırk yaşına geldiği zaman Rabbi evzi'ni en eşkuru nimetekelleti en amte aleyya ve ala ve Burada ayetikerimdeki ifadelere dikkat etmeliyiz. Hani başarı Allah'tandır diyoruz ya. İşte bu onu dile getiriyor. Rabbim diyor, beni yönlendir. Bana onu ilham et ki ben önce senin bana verdiğin nimete şükredeyim. Rabbim Allah'tır deme nimetine Sonra dost doğru yolda yürüme nimetine. Müslüman bir anne babanın evladı olma nimetine. Onların sağlık ve afiyet içerisinde beni yetiştirmeleri nimetine. Veya İslam nimetinin farkına varmamı sağlayacak şekilde beni eğitmelerine. Kısacası onlar vasıtasıyla sahip olduğum bütün nimetlere ve güzelliklere Şükretmem için sen bana ilham ver. Beni ona yönlendir. Ve ze'a evze'nin sülâsisi yani kök fiili yönlendirmek, ilham etmek. Hatta biraz da itmek manası vardır. Rabbim beni o tarafa yönlendir. Bana beni öyle bir yönlendir ki senin bana ve anne babama lütfetmiş olduğun nimete şükredeyim. Çünkü anne baba üzerindeki nimet evlat üzerindeki nimetin devamıdır bir manada. Onlara verilen nimet evlada da aktarılır. Başta iman ve güzel ahlak nimeti. Çünkü evlat yetiştiği aile içerisinde anne babasından gördüklerini taklit ile hayata başlar. Eğer çocuğunuz henüz yavaş yavaş büyüyüp serpilmeye başlamışken, yürümeye yeni başlamışken, gözlerini açtığında, çevresini algılamaya başladığı andan itibaren sizin annesinin, sizi de annesini de veya anneyi babayı da Namaz kılarken görmüş, biraz daha aklı erdiği zaman onların oruçta tuttuklarını müşahede etmiş. Efendim, babasının çocuk, cuma günlerinde farklı bir hazırlık, bir telaş içerisinde, bayramda, efendim, kadir gecesinde ve benzeri durumlarda farklı bir telaş, bir değişik bir e, ilişki tarzı içerisinde olduğunu görürsek da, bayramda, cuma gününde vesaire gibi Bunları yavaş yavaş idrak eder. Bu idrak arkasından öğrenmeyi getirir. Öğrenme şevkini getirir. Din bu şekilde önce yaşanarak öğrenir. Öğrenme yaşı gelince de bunlar yavaş yavaş Sırasıyla öğrenir. Sırasıyla öğreniriz. Veya ilim olarak önce öğrenir. İşte çocuk bütün bunların farkına vardığı için Cenab-Allah'a anne babası ve anne babası vasıtasıyla kendisine lütfetmiş olduğu nimetlere şükretmek için kendisine ilham etmesini, onu yönlendirmesini ister. Ve başka ve en salih amt ve senin razı olacağın salih ameller işlememi it sağla İşlemeye it yönlendir beni. Hmm. Ve aslahli fi zürriyeti Ve soyundan gelecekleri de benim lehime, benim için düzelt, Mümin anne babasına dua etmeyi, etmekle emrulduğu gibi soyundan geleceklere, çocuk çocuğuna da dua etmesi emretilmiştir. İbrahim aleyhisselam annesinin babasının artık iman edenlerden olmayacağını öğrendiği hiç. bilhassa babası için açık hüküm var. Anne babasına dua etmemiş fakat Rabbi cəlbi mukim ve min dua İmanımıza, dinimize, akidemize, onun devamına da duadır. Dualarımızı zürriyetimize, akidemiz için yaptığımız dualarla birlikte olmalıdır. Çünkü bu din, ferd ile kaimdir, insan ile kaimdir, müminleri ile kaimdir. Züriyetimize dua ederken dinimize de dua etmiş oluyoruz. Dinimize dua ederken züriyetimize de dua ederiz. Geleceğimizin teminatı çünkü yaşadığımız hayatın teminatı nasıl dinimiz ve akidemiz ise geleceğimizin teminatı da budur. Aynı zamanda bu dua bizim evlatlarımızı çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştirirken bilhassa onlar için neyi dikkate almamız gerektiğini de gösteriyor. Ve ıslah li fi Çoluğumuzun, çocuğumuzun soyumuzdan gelecek olanların ıslah olmalarını hem Allah'tan isteyeceğiz hem de onların salih bir nesil olarak yetişmeleri için ne lazımsa elimizden geleni yapacağız İnni tübtu ileyke ve inni mine'l müslimîn. Şüphesiz ki ben sana döndüm. Ben tevbemi sana yapıyorum. Sana karşı işlediğim günahların affını yine senden diliyorum. O günahlardan vazgeçmek istediğimi sana arz ediyorum. Onlardan vazgeçmek arzu ve isteğimde bu isteğimi gerçekleştirmekte sen bana yardımcı ol demektir. Tevbe budur. Hatasız değilim. Kusursuz değilim. Günahsız değilim. Fakat ben yapıp ettiğim günahlarımdan tevbe etmek istiyorum. Hatta tövbe ediyorum. Sana tevbe ettiğimi ilan ediyorum. Bakın, inni tübtü ileyke ben sana tövbe ettim. Bu dinde ibadet ve duada aracılara ihtiyaç yoktur. Bu dinde aracı din adamı yoktur. Allah ile kul arasında aracı olmak vasfına sahip başka kullar yoktur. Tövbe doğrudan inni tu tu benden sana. Ben sana tövbe ediyorum yarabbim Bu dini Hristiyanlığa çeviremeyiz. Tövbe Allah'a yapılır. Olsa olsa kullar tövbe ettiğimize şahit tutulur. O da ne kadar sünnete uygundur bilemiyorum. Böyle bir şeye gerek var mı? Ama bir dönemden itibaren Bazıları Be'ati, Rıdvan Be'atini örnek gösterirler. Ona da bir şey diyemeyiz ama şart değildir. Böyle diyenler de şart koşmazlar. Yani kişi üzerinde, kişi eliyle tövbe etmek, huzurunda tövbe etmek, bir büyük kabul edilen, müttakı kabul edilen, salih kabul edilen, alim kabul edilen, önder kabul edilen dinde birisinin önünde tövbe ettiğini söylemek, itiraf etmek, yani delillendiriliyor fakat bana göre delil çok sahatli midir? Allah ve alem o kadar sahatli değildir. Çünkü beyatte tevveden ziyade Allah'a verilen sözde din üzere sebat göstermek ve özellikle Allah'ın dinini korumak yani her vesileyle ister ifade edilirse savaş dışı yöntemlerle, ister gerektiğinde savaşarak ital ile yani Allah'ın dinini muhafaza etmek üzere. Ve emre itaat etmek üzere yapılır. Be. Tevbeyi de ona katanlar vardır. Herkes, herkesin iştihadına katılmak zorunda değildir. allah Alem, Kur'an'daki naslar, sünnet-i seniyedeki naslar, tevbenin doğrudan Allah'a yapılması, özellikle de malum birçok tevbeyle alakalı ayetler vesaireler, bir de tevbe suresinde mevzu bahis edilen, Töbeleri kabul edilen üç büyük sahabi vardır. Onlar Peygamber'e tövbe etmediler. Kur'an-ı Kerim'in haklarından nazil olan buyrukları gereği bir süre onlarla konuşulmadı, şöyle olmadı, böyle olmadı. Bunlar hep aile oldu. Ve neticede. Allah tevveden okullarının tövbelerini kabul etti diye başlayan ayet-i kerime ondan sonra la'alet selesellezi kullifu hatta daqat bima Allah noktasına kadar gidiyor. üç kişi diyor, Öyle bir hale geldiler ki cihattan geri bırakıldıkları için duydukları pişmanlık sebebi ile yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi. Nefisleri de kendilerini sıktıkça sıktı. Ve inandılar ki وَظَنُّوا اَلَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ اللّٰهِ Allah'tan başka, yine Allah'tan başkasına sığınılamaz. Allah'tan Yine Allah'tan başkasına sığınılamayacağına inandılar ve biz de onların tövbelerini kabul ettik. İlk hadisesinde Aişe radıyallahu anh nezaheti bildirilirken hadiste zikrediliyor, rizk ettiği hadiste Ayetler Aişe radıyallahu anh'ın hak ve olduğuna dair nazil olduğunda Aişe validemizin annesi kalkıyor Rasulullah'a Resulullah'a teşekkür et onun elini öptür. Vallahi ona teşekkür edecek değilim diyor. Çünkü benim beni ibra eden, beni temize çıkaran o değil Allah'tır. Ayşe radıyallahu anh, Resulullah'ın bir telini dünyaya değişir miydi? Değişmezdi. Fakat bu kadar büyük sevgisi onu neye karşı nasıl davranmak ve tepki göstermek noktasında da itidalini etkilemedi. Büyük şahsiyetler böyle hadiselerde kontrollerini kaybetmeyen şahsiyetler. Yine yapmaları gerekeni gerektiği gibi yapan şansiyetler. Eğer Aişe radıyallahu anh validemizin bu sözlerini duyan Resulullah sözlerinde bir yanlışlık görseydi elbette düzeltirdi. E öyle bir şey olmadı. Onun için bu ayet-i kerimede ki bu incelik Allahu Alem çok önemli geliyor diyor. İnni eder. Ya Rabbi ben sana tövbe ettim. Efendim ve sellem kilisede gidersiniz tövbe eders, günahkarsın. E hani İsa aleyhisselam efendim ve sellem çarmıha gerilmişti. Niye? Ezeli günahın affedilmesi için. E bunlar ondan sonraki günahları affedilmesi için. Hele Orta Çağ'da bir endürijans maskaralığı var ki evlere şemlik. Adam tam ölecekken hazır e, tövbe tahsilatı yapacak olan da tam yolunacak kazı uygun zamanda yakalamışken gider mağfiret çekleri yazarlar. Endülecans o demek. Bağfiret belgesi. Filan kişi ölüm döşeğindeyken işlediği günahların affedilmesi karşılığında işte şu kadar para her neyse alınmıştır, verilmiştir falan filan ben de onun günahlarını affettim. Sen kimsin ben? Sen kimsin? Hangi sıfatla hangi vasıfla başkalarının günahını affedeceksin? Senin orada can çekişmek üzere olan ölüm döşeğinde yatan insandan ne farkın var? Sen orada olsan senin günahını kim affedecek? Tevbenin kendisine yapılacağı tek kişi, tek zat, Zat-ı Günahı kim günah olarak belirlemişse, sevabı kim sevap olarak belirlemişse, tevbeyi kim meşru kılmışsa tövbe ona yapılır. Şu iş günahtır, bu iş değildir diyen kullar mıdır ki tevbe kullana yapılsın? Onun için inni ile ileyte ben sana tövbe ederek sana geldim. Önceki yolundan döndüm. Günaha çıkan bütün yolları bırakıp sana döndüm. Hmm. Sana geldim, sana yöneldim. Vay inni minel muslimin ve ben sana senin iradene, senin dinine, senin hükmüne, senin şeriatine, senin emir ve buyruklarına, yasaklarına benim için hayatta dikkate almamı gerekli gördüğün değerlerine. Döndüm ve onlara teslim oldum. Bu husustaki bütün yanlışlıklarımı bir kenara bırakmaya çalışıyorum. Sana bunların sözünü veriyorum ve sana geliyor. Bu budur. Allah'a tevbe edilir ve ona teslim olunur. Peki böyle tevbe edenlere verilecek mükafat ne? Rahman suresinde diyor ya Cenab-ı Allah, Estağfurullah. ihsan. İyilik ve güzellik yapmanın karşılığı iyilik ve güzellikten başka ne olabilir? İşte bu ayet-i kerime de bunu ifade ediyor. Yani 16. ayet-i kerime. Ula illezine İşte onlar Yaptıklarını en güzel halleriyle kendilerinden kabul ettiğimiz kimselerdir. Ne amel ettilerse amelleri kusurlu haliyle değil. Bana tövbe edip yöneldiler ya. Yapabildiklerinin en güzeliyle yaptık, yapmak istedikleri halde kusurlu olsa bile ben onların o amellerini yaptıklarının en güzelleri gibi değerler yapılabilecek en güzel gibi değerlendirebiliyor ayet-i ile ilgili daha başka tefsirler de var işte yetersiz olan ameller daha güzelle değiştirilir vesaire vesaire kısacası amelleri eksik dahi olsa onların ihlasları niyetlerinin güzelliği sayesinde beşeriyet icabı dikkat etmeden, farkında olmadan, taammüd olmadan yaptıkları kusurları biz dikkate almayız diyor. Onları yapmamışız yalar gibi kabul ederiz diyor. وَنَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَمْرِ Cennetlikler arasında da onların kötülüklerini görmezlikten geliriz. Yani işte onlar cennetlikler arasında yaptıklarını en güzel halleriyle kabul edip mükafatlandıracağımız ve küçük günahlarını da tövbe gerektirmeyen ayrıca veya tövbe etmeyi ihmal etmiş oldukları küçük günahlarını da görmezlikten geleceğimiz kimselerdir. Hiçbirimiz Salahta mükemmel olamayız. Salahın en mükemmel mertebesine ulaşamayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bile zaman zaman amellerinin kemal mertebesinde olmadığını bize hissettirircesine. farz namazlarda selam verdikten sonra rivayet edildiği üzere Üç defa estağfirullah, estağfirullah demesi unema tarafından Resulullah'ın namazda olmuş olabilecek eksikler kasten yapılmayan gayri ihtiyari ortaya çıkmış kusurlar dolayısıyla mağfiret dilediği şeklinde yorulanmıştır. Yoksa namazdan sonra mantık aslında. Ya Rabbi bu namazı kılma muvaffakiyetini verdiğin için elhamdülillah dememiz gerekirdi belki. Ama Resulullah'ın sünneti istiğfar etmek. Hem de çokça istiğfar etmenin bir alameti olmak üzere üç defa estağfirullah estağfirullah estağfurullah dermiş aleyhissalatü Çünkü hiçbirimizin namazı haşa ve kemal mertebesinde değildir. Dolayısıyla kıldığımız namazlarımız kusurlarıyla beraber Cenab-ı Allah lütfuyla ki burada namaz sadece salih amellerden bir önüne En güzel bir şekliyle eda etmişiz gibi lütfedip kabul ederse bu onun lütfudur gerçekten. E bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Şükrü gerektiren bir hadisedir. Eksiksiz, yapmadığından emin olamadığın bir ameli Allah eksiksiz gibi, en mükemmel gibi kabul edecek. Kusurları da affedecek. Ve netecevez yüseyen seyyiatim fi ashabi cennet. Üstelik cennetlikler arasında küçük günahlarını da görmez. Çünkü küçük günahları da değerlendirecek olursa en azından cenneteki mertebe düşer. Bunları görmezlikten gelmesi Bunlara affederiz diyor ve yaptıklarını en güzelleriyle yapılmış gibi, en güzel halleriyle yapılmış gibi kabul eder. Allah bizi onların arasına kalsın inşallah. Ne kadar büyük bir mahdiyat. Ama baştan belirtilik edilen Rabbimiz Allah'tır. Sonra dost doğru yol üzere yürüyeceğiz. Aitinde ve anne baba hukukuyla devamında gelen hususları yerine getirmek. Ve birlikte Allahü Teala o zaman bu gibi kimseler ufak tefek kusurlarını ben görmem yaptıkları iyiliklerindeki ufak tefek pürüzleri de dikkate alma. en mükemmel şekliyle yapmışlar gibi eda etmişler gibi değerlendirecek. Böyle bir Rab sevilmez mi? Böyle bir Rabbim Celle Celaluhu Bu lütufkarlığından dolayı insan kalbi sonsuz minnetlerle dolup taşmaz mı? Ne kadar büyük bir lütufkarlık. Gerçekten kutsi hadis dediği gibi kulun bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulak yaklaşır. Kulun bana doğru bir adım atarsa ben ona yürüyerek gelirim. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Yer dolusu günahla bana der gelse bana yönelse ben de onu yer dolu rahmetle karşılarım. Bitiyor. Hiçbirimiz Allah'ın rahmetinin sınırlarını zorlayacak kadar günahkar olamayız. Hmm. Tevhidi kaybetmemek sözcüğüyle. Çünkü tevhidle beraber ne günahın affedilmesi bahi, tevhidsiz affedersiniz ne günahın affedilmesi mevzubahistir ne de iyi bir amelin iyi amel olarak değerlendirilmesi. Amellerimizin iyi kabul edilmesi de tevhid şartına bağlıdır. Günahlarımızın affedilmesi için de Allah'ın rahmeti de tevhid şartına bağlıdır. Bunu dikkate alalım, dikkatten uzak tutmayalım. Peki Allahü Teala, bunca nimetler neyin gereği? Yani bunların şaşmaz ve muhakkak gerçekleşeceğini anlatmak için kimler bu vaade layık ise, kimler böyle bir vaadle karşılaşmayı hak etmişlerlerse onlar bu şekilde nimetlerle karşılaşacaktır diyor. Ve'de s-sıdkillezîkânû yu'ad. İşte bu, yani ahirette kendilerine vereceğimiz bu mükafat, dünyadayken kendilerine vaad olunan doğru vaadin kendisidir. Dünyadayken kendilerine vaad edilen, vaad olunan hak ve doğru vaadın, sözün, taahhüdün kendisidir. Bu bir sahne. Mümin sahnesi. Müminin Allah'a, anne babasına karşı ve hayatındaki çizgisi ile ilgili sahne. Bir de bunun tam karşısında, bunun tam zıttında bir sahne daha var. Onu da 17. ayet-i kerime ve devamında Cenab-ı Allah ne yapıyor? Bize canlandırıyor. Bunun tam karşısında Anne babasının üzerindeki haklarını onlara iyi davranarak vermeye çalışan ve bunun için Allah'a dua eden müminin tam karşısı karşısında tam zıttı bir de şöyle var diyor. Cenab-ı Allah. Ve li size ey anne baba diye. Ebeveynine öf diyen kişi. Ya gelince. Ete idanini en uhraç. Siz bana siz beni öldükten sonra diriltilip kabrinden kabrimden çıkartılacak çıkartılacağımı söyleyerek tehdit mi ediyorsun? Yani anlaşılan anne babası imandan haberdar kimseler. Ama maalesef evlatları bedbaht birisi. Ve bu kişi anne babasına af sizden sizler kabrimden diriltilip çıkarılmakla mı beni tehdit ediyorsunuz diyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Ondan. Yani ölümden sonra dirilişi kıyameti ve ahireti bütün halleriyle inkar eden birisi. Maazallah. <gülüyor> hani benden önceki nesiller nerede madem dönecekler? diyor Niye dönmediler? Ve ama sana bunların dünyada döneceklerini söyleyen kim? Sen bunu ölümden sonra dirilişin gerçekleşmeyeceğine nasıl kendince delil gösterebilirsin anlayış kıtlığı anlama özürlü bunlar anlayamıyorlar ete idanini en uhrac o kadhara duk <Sessizlik> sana bunlar ancak senin aleyhine delildir bak nice nesiller bile gitti sen de gideceksin Boşuna yaratılmamış olan boşuna ölmez. Boşuna hayata getirilmemiş olan boşuna canı alınmaz. Bunun bir sebebi var. Hayat ne kadar anlamlıysa ölüm belki ondan da daha büyük anlamlara sahiptir. Çünkü hayat, bu ilk karşılaştığımız hayat dünya hayatıyla anlamlanıyorsa olumlu veya olumsuz ölüm ise bu dünya hayatının ahiretteki karşılığı ile anlam kazanacaktır. Ölüm ona bir vesiledir, bir basamaktır. Ölüm gerçekten materyalist bir bakış açısıyla gördüğümüz gibi bir yokluk, bir sıfırlanış değildir. Bir hayatın sıfırlanışıyla birlikte yeni bir hayatın inşasının başlangıcıdır bu. Bir hayat bittiği yerde öbür hayatın başlamasıdır. Bu Kur'an-ı Kerim'de çokça vurgulanır. Kur'an-ı Kerim'de İtibar delilleri vardır. Yani kıyas delilleri vardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ölümden sonra diriltilişi görmek istemesiyle ilgili kuşlar hadisesi var. Dört tane kuş almasını emrediyor. Bunları kes parçala, birbirine karıştır. Ondan sonra o karma karışık parçaların her birisini bir dağın bir bölümünü bir dağın başına koy. Ondan sonra onları çağır. Bu kuşlar sağlıklı halleriyle sana geri gelecekler. İşte biz böyle diriltiriz. Keyfiyeti göremiyorsunuz. Ama böyle bir ölüm ve diriliş hadisesi dünyada oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dört kuşu gibi her gün dünyada kaç trilyon ölüm ve dirilme hadisesi oluyor Allah bilir. İşte iptibar buna denir. Yani ibret almak. Yani kıyas etmek. itibar bir manalı bir anlamıyla kıyas etmek. Ya bu olduğuna göre bu da olur. Bu da olur. Kıyas biliyorsunuz delillerden bir delil, Kuvvetli bir delildir. Hiçbir delil zaten öyle yüzde yüz, bire bir kesinlikle her şeyle örtüşen bir delil hemen hemen hiç yoktur. Ve bu sefer annesi babası ve huma Böyle dedi diye yani ahireti inkar ettiğini ortaya koyduğu için nauz billah derler. Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Rabbim göstermesin. Bir anne baba için en büyük ızdırap gaf arasından kafir kimselerin yetişmiş olduğunu görmeleridir. Bundan daha büyük ızdırap ancak maazallah kendilerinin kafir olmasıdır. Onun da farkına varmazlar. Maazallah. Bundan büyük bir ızdırap olmaz. Veylek. Allah'a sığınırlar ondan sonra onu hatırlatırlar. Yazık sana diyorlar. Amin. et evladım diyorlar. İnne Allahi hak. Allah vaad etmişse doğrudur. Çünkü Allah ne buyurursa doğru buyurmuştur. Teyekulü Mâ hâzâ illâ sâti'l-evvelî Bırakın bunlar ya. Bunlar ancak öncekilerin masallarıdır. Sizin hakikat aleyhindeki sözleriniz hakikatin öyle olmasını etkilemez. اُولَٰئِكَ Hakka حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنِّ Öbürleri için vaad edileni 16. ayette gördük. Bu gibi kimselerin yani inkar edenlerin vaziyetlerinin, akıbetlerinin ne olduğunu da, ne olacağını da 18. ayet-i kerimede görüyoruz. اُولَٰئِكَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ onlar o kimselerdir ki onlar aleyhine söz hak olmuştur. Onlar fî üme min min kablihim. Kendilerinden önce geçmiş olan ümmetler arasında. Bu ümmetler de cinlerden ve insanlardan. Bunlar kendilerinden önce cinler ve insanlardan geçmiş olan ümmetler arasında olacaklardır. Yani bunlar da o kafirler arasında bulunacaklardır inhem kahu öncekilerde onlara katılan sonrakiler de hüsrana uğrayanlardır. Hüsran ne demek? Kişinin sahip olduğunu kaybetmesi, yitirmesi demektir. En büyük hüsran da ahiretteki hüsrandır. Yani dünyada cennet kazanma imkanı varken o imkanı kullanmayıp cehenneme mahkum olması söz konusu olursa bundan daha büyük bir hüsran olamaz. Yüce Rabbimizden niyazımız bizleri ve soyumuzdan gelecekleri böyle bir hüsrandan uzak, bırak, azade kılması, kurtarmasıdır. 19. ayet-i kerime وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُونَ Cenab-ı Allah diyor ki hiç kimsenin yaptığı ameller boşa gitmeyecek. Hepsinin amelleri türünden amellerine uygun dereceleri ve mertebeleri olacaktır. Diyor. Amelleri türünden dereceleri ve mertebeleri olacaktır. وَلِيُوَفِّهُمْ اَعْمَانَهُمْ ve onlara amellerinin karşılığını eksiksiz verecektir vehum le yudlemon ve onlara asla zulmedilmedi. Ahirete inanmayanlar şundan müsterih olabilirler. Ahireti inkar etseler bile Allahü Teala Allah'ın inanmalarını emrettiği bu hakikati inkar etmelerine rağmen onları hak ettiklerinden fazlasıyla cezalandırmayacaktır. Hak ettikleri neyse, amellerinin karşılığı neyse onlara o karşılığı verecek ve öyle cezalandıracaktır. Ama öncesinde zaten müminlere temmih vardır. Müminler için işledikleri türünden dereceler vardır. Burada onlara zulmedilmeyecektir. Yani kafirlere azap edilerek Zulmedilmeyecektir. Müminlere mükafatları eksiltilerek zulmedilmeyecektir. Amellerinin karşılığı onlara eksiksiz verilecektir. Yüce Allah'tan bizlere yutfuyla, keremiyle, ihsanıyla, fazlıyla, rahmet ve merhametiyle, ra'uf, hadnan ve mennan isimleriyle Tecelli ederek muamelele buyurmasını niyaz ederiz. Önümüzdeki ders inşallah 20. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Sübhane Rabbik Rabbil İzzet'i amma yasifun ve selamun anel musselim velhamdülillahi rabbil alemin.